Namaz kılarken akla herhangi bir şey geliyor, bunu nasıl düzeltebilirim? Her seferinde mesela esnemek geliyor aklıma, içimden öyle geliyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim diye sormuşlar. E, tabii ki namaz kılarken demin de ifade ettiğimiz gibi insanın huşu ve huzurla namazını kılması lazım. E, bu son derece önemlidir. E, i̇badetin bir şekilsel yönü vardır, bir de manevi boyutu vardır bu manevi boyutunu namazın haz boyutunu yakalamak gerekir. Evet. E, bunu da yakalayabilmek için insanın e, kendisini namazda meşgul edecek her şeyden arınması, uzak durması gerekir. Mesela diyelim ki e, peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki اِذَا حَطَّرَتْطَعَامُ وَلْعَشَاءُ فَبْدَوُ bil alashayi sala. salah iza hadarat asha'u vas salatu fabda bil yani e, yemek hazırsa diyor ve de namaz varsa e, öncelikle diyor yemeğinizi yiyin niye bunu söylüyor akıl e, orada kalmasın <gülüyor> akıl orada kalmasın diye şimdi bir insan derse ki ya ben namazımı kılayım efendim yemeğim de rahat rahat yeyeyim derse namazdayken hep aklı e, yemeğe yemeye gider işte bunun gibi e, dünyevi işler, e, diyelim ki yarım bıraktığı bir iş mi vardır, şu mu vardır, bu mu vardır? Bütün bunların hepsini tamamladıktan sonra, yani tamamlama imkanı varsa onları tamamladıktan sonra efendim e, huşu ile huzurla namaza durması lazım. Bunlara dikkat etmesi lazım. Yediğine içtiğine dikkat etmesi lazım. Harama helale dikkat etmesi lazım efendim namaz kıldığı ortama dikkat etmesi gerekir. Diyelim ki bazı insanlar var namaz kılarken bir tarafta başka bir tarafta insanlar konuşuyorlar. Evet. İşte o ortamda namaza durmalara uygun olmayabilir. Yani başka bir oda varsa gidip namazını orada kılabilir veya bir yerde işte ne bileyim televizyon açmışlar, radyo açmışlar radyo televizyon dinliyorlar Şimdi böyle bir ortamda namaz kılmaktansa bunun olmadığı bir yerde veya e bu mümkün değilse radyoyu, televizyonu namaz süresi içerisinde e kapatılmasını isteyerek namaz kılabilir. E bunlara azami derecede dikkat etmesi gerekir. Buna rağmen e insanların zihinleri namazda maalesef e tam anlamıyla evet. e huzur, ve huzur ve huşu içerisinde olamıyor. E bir hadis-i hadis şerifte de geçtiği üzere, işte diyor ki orada e ezan okunduğu zaman şeytan kaçar diyor. Efendim ezan bittiği zaman şeytan gelir. Kişi işte e tekbir aldığı zaman e şeytan geliyor ve onu meşgul etmeye çalışıyor. Öyle onu meşgul ediyor ki e hadis-i şerifin sonu e çok ibretli bir şekilde bitiyor. E ''La yedri kemsalla'' kaç rekat kıldığını bilemez diyor. Nasıl kıldı, kaç rekat kıldı bilemez. Hakikaten bazen insanın zihnine bu tür şeyler geliyor. Dünyevi şeyler, alışveriştir, ticarettir. Ee, i̇şte öğrenci ise derslerdir, şunlardır, bunlardır geliyor. Ee, bir de İmam Esselamu Aleyküm deyince aa diyor namaz bitiyor demek ki diyor. Orada belki hatırlıyor. Öyle durumlar da oluyor. Ee, ama şunu da ilave edelim ki Böyle durumlar oluyor diye kişi asla ve asla namazı terk etmemesi gerekir. Çok sık karşılaşılan bir durum aslında bu. Evet. Yani bu vesveselerden dolayı ben namazın hakkını veremiyorum diye şikayet eden insanların bir süre sonra namazdan uzaklaştığını görüyoruz. Bu biraz sakıncalı sanırım. E tabii ki çok sakıncalı. Yani zararını katlamış oluyor. Evet. E zararını katlamış oluyor bu. E çünkü namazı terk ettiği zaman daha tehlikeli, daha kötü... Böyle yapmak yerine e, namazını muhakkak surette vesvesede gelse, efendim namazın içerisinde şeytan onu meşgul etse bile yine muhakkak surette namazına devam etmesi lazım. Zaten bu vesveseyi şeytan niçin veriyor ona? E, bu artık bıksın, bıraksın namaz kılmayı diye o vesveseyi veriyor. Eğer namazını terk ederse tam şeytanın tuzağına düşmüş olur onun için kuşu ve huzuru olmasa bile kişi ibadetini yapmak zorundadır ve yapmalıdır da